Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bugün yiyeceklerden bahsedeceğim. İki program önce size araştırmacı gazeteci olan Andrew Wesley'den bahsetmiştim. Gıda konusunda uzman, EcoStorm adında araştırmacı bir şirketin kurucusu, Ekolojist dergisinin de eski editörlerinden... Gıdanın Ekolojist Rehberi kitabı, İngilizce bir kitap daha Türkçe'ye çevrilmedi, 2014'te yayımlanmış. Son sıralarda bu market tavuklarının bizi nasıl hasta ettiğinin peşinde haberler yapıyor. Bu tavuklar sadece bizleri değil, bu sektörde çalışanları da hasta ediyor. Kesimhanelerde çalışan ve çoğunluğu göçmen olan işçiler de hasta. Ölümüne çalışıyorlar ee, üreticiler makine gibi davranıyorlar çalışanlara Çalışanlar kendilerini çaydanlık, e, çaydanlıktan farklı hissetmediklerini söylüyorlar Uzun saatler e, çalışıyorlar Çalıştıkları yerlerde sağlıklı değil Soğuk o, böyle buz gibi e, donu çözülmemiş e, tavuklara dokunup duruyorlar Oradan da çıkıp fırın gibi sıcak yerlere gidiyorlar ee, o yüzden de çok sık hasta oluyorlar doktora gitmek istedikleri zaman da e, diyor ki firma git bağlı olduğun e, şirkete haber ver bağlı olduğu şirkette iki ay önceden e, haber vermesini istiyor e, dolayısıyla teşhis ve tedavi için iki ay beklemek zorundalar bu böyle devam edip gidiyor. Marketler üreticileri, üreticilerde çalışanları suistimal edip duruyorlar. Marketler çok sayıda ürünü kısa zamanda ve ucuza istiyorlar. Üreticiler de bu talebi yerine getirmek için hızlı ve ucuz üretim yapıyor, ucuz iş gücü kullanıyor. Hayvanlara fazla antibiyotik verilme durumu var. Gerçi buna getirilen argümanlar da var. Ona birazdan değineceğim. Ee, antibiyotik kalıntıları bağırsak florasını olumsuz etkiliyor. O yüzden doktorlar bugünlerde bağırsakların kendilerini onarmaları için hastalara paça, ilik, probiyotik, besinler öneriyorlar. Ee, tüketicilerin bu konudaki hassasiyeti artıyor ve bu şirketler kar, e, karlılıklarından da oluyorlar. E, medyada çıkan haberler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları. Üreticilere e, tepkileri artırıyor, şirketlerin değeri ve yatırımcıların karları da düşüyor. E, tavuk üreticileri ise e, onların ürettiği argümanlar var. Fazla antibiyotik kullanmadıklarını, e, denetimlerin sık olduğunu, sınırlara, standartlara uyduklarını söylüyorlar. Doğru, Tarım Bakanlığı'yla da konuştuğunda çok sıkı denetim yapıyoruz. Ee, ve e, bizim belirlediğimizden daha yüksek antibiyotikler e, yok diyorlar e, bu kümes hayvanlarında ve beyaz ette de. E, genelde belirlenen kadar antibiyotik veriyorlar ve denetimler de sıkı. E, fakat gerçek şu ki e, sınır denilen şey... Ee, çok yüksek zaten ee, tavuk üreticilerinin Türkiye'de geliştirdikleri bir diğer e, argüman da toplumun ucuz protein ihtiyacını e, karşıladıkları yönünde. E, toplumun tavuk ihtiyacını evet karşılıyorlar. Proteinini bilmiyorum ama e, bir araştırma yapmıştım. E, bu araştırma e, tavuk tüketimiyle piknik arasındaki bağı ortaya koyuyor. E, 24 ile gitmiştik. 1500 kişiyle yaptığımız bir araştırma bu. E, i̇nsanların %56'sı Türkiye'de ayda en az iki defa. E, %33'ü ise yılda birkaç defa pikniğe gidiyor. Piknik yapmayanların oranı sadece e, %7. Yani e, %95'lerde, e, %93'lerde bir piknik yapma durumu var. Piknikte en fazla tüketilen yiyecek ise kırmızı ete göre daha ekonomik olan tavuk. E, sanılanın aksine... Ee, i̇nsanlar toprak ve yeşil özlemini gidermek için de piknik yapmıyorlar. Ee, bu gerekçe de var tabii ama daha çok e, köyden kente göç eden kalabalık aileler var. Ee, küçük evlerinde misafir ağırlamak yerine ekonomik çözüm olan pikniği tercih ediyorlar. Çünkü geniş alan e, istedikleri gibi yayılabiliyorlar. E, mekan sıkıntısı olmadan hesaplı ve eğlenceli bir e, buluşma gerçekleştirmiş oluyorlar. Bir de gıda tüketimi ve beslenme araştırmasına baktım. E, bu da işte bakanlığın yaptığı araştırmalardan bir tanesi 84 yılında bir yapmışlar ve e, Türkiye'de kişi başına tüketilen kümes hayvanları günlük e, 4 grammış 2010 yılında bu 30 grama çıkıyor e, Yumurta ise e, 13 gramken 1984 yılında kişi başı tüketimi 2010 yılında 24 gram olmuş e, Güncel verileri yok 2015'i söyleyemiyorum 2016'yı ee, hayırlısı diyelim ee, Değişen beslenme alışkanlıkları Sağlığı nasıl etkilemiş ee, Çalışması yok ama burada ee, Yumurta konusunda Andrew Wesley'in Ecologist Guide to Food kitabında bir bölüm var ee, Viva adında bir sivil toplum e, Örgütü bu konuda e, Çalışmalar yapmış Yumurta İngiltere'de önemli bir endüstri İngiltere'de günde e, Baya bir e, Yumurta tüketiliyor 32 milyon %85'i de yerli üretim Kuluçkaya yatan tavuklar Hızlı büyümedikleri ve etleri az olduğu için Yumurta verdikten sonra öldürülüyorlarmış Günde 30-40 milyon tavuğun telef edildiği söyleniyor Bunlar nasıl öldürülüyor? Elektrik veya gaz veriliyor Gazla da elektrikle de öldürme yöntemi yasal Soru şu Bakkal ve marketlerden e, ...alabileceğimiz e, zulüm görmemiş yumurta var mı? Yok. E, o yüzden de Andrew bize e, veganlığı öneriyor. Biz daha Türkiye'de tabii vejeteryanlığı anlatamadık. E, veganlar sadece hayvan değil, hayvan ürünlerini de yemiyorlar. E, serbest dolaşan, mutlu tavuk, organik e, gibi diğer e, üretimler de... ...endüstriyel üretimden çok farklı değil. E, peki sebze yiyelim. Çözüm mü? Onu da bilemedim e, Ferikö'ye organik pazara gidebilirsiniz Ama orada bile dikkatli olmak lazım Geçenlerde e, Gittiğimde parmak kadar kabaklar gördüm e, Çok çekici ve e, Şirinlerdi e, Çiçeklerini de e, üstünde bırakmışlardı Kabakların Bunları satan bir tezgah Bu kabakların çiçeğini özellikle üstünde bıraktıklarını e, Hem çekici hem de Doğal bir intiba bıraktığını Söyledi e, İki satıcı vardı tezgahta. Birisi dedi ki ya bunlar dedi böyle salatalık gibi alın yiyin dedi. Ee, diğer satıcı ise ilaçlıdır yıkamadan yemeyin dediler. Ee, o yüzden hani organik pazarda bile dikkatli olmak gerekiyor. İngiltere'de İngiltere'de sebzelere bakalım. E, İngiltere'nin doğusunda marul üreten e, mega bir bahçe var, çiftlikte diyebiliriz. E, bahçe birkaç futbol sahası büyüklüğünde. E, burada ne üretiyorlar? Prasa var. ...marul var, pancar, turp... E, ...gibi sebzeler var, kereviz de var... E, ...240 milyon poundluk bir ciroları varmış... ...ve e, çok acayip sayıda e, işçi çalışıyor... ...4500 kişi... ...çoğu da göçmen işçiler... ...daha çok Litvanya'dan, Polonya'dan... ...ve Bulgaristan'dan geliyorlar... E, ...yani bir taraftan göçmen ve... E, ...mültecileri istemiyorlar... ...ama bir taraftan da iş gücüne ihtiyaçları var... ...niye çünkü... Çalışma şartları çok kötü. Ee, kendi vatandaşları buralarda çalışmak istemiyor. Toprak çamurlu. İşçiler eğiliyor, marullu kesiyor. Doğruluyor, marullu koyuyor. Sonra tekrar eğilip diğer marullu kesiyor. Günde e, 70 bin marul Hasat ediliyor. Daha fazla da hasat ediliyordur ama fireleriyle bu kadara ulaşıyor. Çalışanlar yurt gibi bir yerlerde kalıyorlar. Her odada altı yatak var. Odalarında bir ocak ve buzdolabı var. Yurt gibi bir yer hakikaten. Böyle üniversite kampüsü gibi. Bu hani, iyi koşullarda olanı. Ee, i̇nternete girebiliyorlar futbol ve basket sahaları var banyoyu ortak kullanıyorlar ee, işçiler e, eskisi gibi e, günlük değil de e, saat başı ücret değil de parça başı iş e, ücret alıyorlar e, hızlı bir işçinin haftada kazanabileceği e, para 250 pound kadar ee, bu da tabii kendi ülkesinde kazandığı paranın üstünde. O yüzden vazgeçip de gidemiyor. Başka bir dilde bilmediği için başka yapacak bir şey de bulamıyor. Ee, firma biyogüvenliğe çok önem veriyor. Hijyen önemli. İşçilerin kafasında böyle ağdan boneler var. Ee, müşterileri de çok büyük marketler zinciri. Marketler firmayı mesela sabahleyin 8'de arayıp akşam 6-7'ye kadar bana 10.000 bin e, ya da 20 bin marul gönder diyorlar. O kadar saat içinde de marulların toplanıp, ayıklanıp, ambalajlanıp e, markete gönderilmesi gerekiyor. E, vardiya yetişmezse o zaman kampşe e, ilan veriyorlar e, ve 24 saat çalışacak kişilerle takviye yapıyorlar. O yüzden de bahçe bitkileri üretimi yapabilen az sayıda şirket var. Bu kadar büyük montanlı yapabilen e, hızlı ve çok üretim yapabilecek kapasiteye sahip yerler çok değil. 4-5 tane gibi bir şey. E, doğru toprak çeşidi ve insan gücüyle yapılıyor bu iş. E, i̇ş ne kadar otomasyona bağlı olursa olsun insan gücünün yerini e, tutmuyor. E, i̇şçilerden bir tanesi Litvanya'dan gelmiş e, Irina. E, İngiltere'nin kent bölgesinde domates paketleme fabrikasında çalışıyor. E, i̇şe ilk başladığında şartlar o kadar da e, zor değilmiş. Belki de onay öyle geliyordu o zamanlar. Fakat sonra bir bilgisayar sistemine geçilmiş ve bilgisayar sistemi her hazırladıkları kasayı tartıyor ee, ve kasadakilerin belli bir ağırlıkta ve şekilde olması gerekiyor. Bir dakikada da üç veya dört kasa domatesi hazır etmeleri lazım. Üç dörtten fazla domatesi delediklerinde de işten atılabiliyorlar. Ee, bir hatta on dört tane işçi var ee, ve bunların birbirleriyle konuşması yasak. 8-9 saat çalışıyorlar. Öğle yemeği araları sadece yarım saat. Bir karavan veriliyor onlara ya da işte toplaşıp bir karavan tutuyorlar. Karavanı dört kişi paylaşıyor. Bazen de on kişiye kadar çıkabiliyorlar. Yani karavanlar dört kişi için tasarlanmış ama on kişi sıkış tıkış yaşamak zorunda kalıyor. Sürekli tarım ilaçları bu domateslere de geçmiş oluyor tabii. Ve bunlara dokundukları için de dermatolojik rahatsızlıkları var. E, i̇şin bu tarım ilaçları boyutu var tabii ki de. İngiltere'de organik tarım alanı sadece yüzde beş, geri kalan yüzde 95'te tarım ilaçları illaki kullanılıyor. E, sebzelerde tarım ilacı kalıntısı var, bunu söylüyorlar. E, bunları soyabiliriz, yıkayabiliriz ama yine de meyve ve sebzenin içine nüfuz etmiş bir miktar kalıyor. E, bu ilaçların etkisini e, 2014'te araştırmışlar EcoWatch'un. E, yaptığı bir araştırma var e, Bu tip ilaçlı meyve sebzeyle beslenen kadınların e, bebeklerine bakmışlar Diğer bebeklerle kıyasladıklarında Diğer bebeklere göre daha az e, ağırlıkları varmış e, Kilolarda bir kayıplar var e, Bir müzik arası verelim e, Ondan sonra devam edeceğiz sweet Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicilerim. Adanlıdan Kendi Şopu dinledik. E, müzik arasından önce et ve tavuk ürünlerindeki yüksek antibiyotik miktarlarından bahsettim. Et ürünlerinde problem olan sadece antibiyotik değil tabii ki de e, hayvanlara, çevreye ve çalışanlara yapılan eziyet de var. E, peki hayvan yemekten vazgeçtik, sebze yiyelim. O da ayrı bir dert. E, İngiltere'de marul, kereviz, turp, domates gibi sebze yetiştiren ve ambalajlayan yerlerin yarattığı problemler büyük. E, sabahtan akşama kadar 10 bin, 20 bin marul talep eden marketler var. Onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da 4 bin 500 e, kadar bir işçi çalıştırıyorlar. E, ve büyük oranda da tarım ilaçları kullanılıyor. Andrew Wesley, gıda konusunda uzman gazeteci yazar. E, yurt dışında çok böyle gıdanın peşinde olan e, araştırmacı, gazeteci yazarlar var. E, EcoStorm adında araştırmacı bir şirketin kurucusu. Ekolojist dergisinin... E, Editörlerinden, eski editörlerinden, Gıdanın Ekolojisi Rehberi adında da bir kitabı var İngilizce. Kitabın ön sözünde de şu dikkatimi çekti. Diyor ki işte kitabı okuyorsanız muhtemelen gelişmiş bir ülkede yaşıyorsunuzdur. Ve yiyecekler, içecekler e, boldur, çeşit çoktur. E, bu çeşitlilik endüstriyel üretimin sonucu. Endüstriyel üretimin e, sonucunda da küçük çiftçiler, topluluklar, çeşitlilik, ekosistem, insan hakları yok olmaya mahkum. Andrew Wesley'in Gıdan Ekolojist Rehberi kitabında altı bölüm var. Bütün gıdaları kapsamış. Hatta içeceği bile diyebiliriz. Meyveler var, sebzeler, et ve balık, süt ve süt ürünleri, bakkal ve içecekler gibi altı bölüm var. Hem bu konularda araştırma yapan kuruluşlara yer veriyor. Hem de önerilerini söylüyor. Sadece saptama yapmakla kalmıyor. Önerilere geliyor. Öneriler de genelde yani lokal Tüketine geliyor bildiğimiz bir şey. E, meyve bölümünün çoğu e, tropik meyvelere ayrılmış. Örneğin muz. E, muz dünyanın en sevdiği meyvelerden yıllık 10 milyardan fazla para harcıyormuşuz muz yemek için. E, Guatemala ve Dominik Cumhuriyeti gibi yerlerde muz üretimi gittikçe kötüleşiyor. Biz ne kadar yersek. E, marketler e, ucuz almak için e, üreticileri e, Baskılıyorlar. Ee, onlar da tabi e, ucuz e, iş gücü arıyor veya tarım ilaçları kullanıyorlar su havzaları kirleniyor ee, böyle devam edip giden bir döngü var. Adil ticaret yok mu diyeceksiniz. Adil ticaret sertifikasına sahip çiftliklerde bile sabah 6'dan akşam 5'e kadar çalışıyorlar ki 8 saatlik sözleşme yapmış olmalarına rağmen mesaileri falan da ödenmiyor. İşçilerin çoğu göçmen, kaçak işçi olarak çalışıyor. Sosyal hakları da yok e, haftada 80 saat falan çalışıyorlar e, İşçiler hem güneşte hem sağanak yağışta çalışıyor Güneşten veya yağmurdan kaçabilecekleri bir yerler yok Gece de çalıştıkları için yılan bile sokuyormuş onları e, Erkeklerde e, kısırlık, sakat doğumlar, e, ne bileyim stres, psikolojik bozukluklar e, vesaire gibi rahatsızlıklar kaydedilmiş e, bu göçmen işçilerde Vizeleri yok resmi evrakları da yok çevre içinde ormansızlaşma su kaynaklarının kirlenmesi toprak kaybı gibi önemli problemler var peki etik meyve var mı alternatifler ne meyveyi yemeği bırakalım mı sanmıyorum kimsenin bırakacağını e, tüketicilerin farkında olması gereken e, hususlar var. E, meyve üretiminde e, bayağı bir 400 lirayı ilaç falan karıştırılıp kullanılıyor. Endüstri her ne kadar asgari kalıntıdan bahsetse de hepsi kanserojen. Bu artık tespit ediliyor. Adil ticaret söylemi de doğru olmayabilir. Çünkü rafa gelinceye kadar arada pek çok aracı var ve ne olup bittiğini... Hem çalışana hem toprağa nasıl davrandıklarını bilmiyoruz. Bu meyvelerin doğal ilaçlamayla yetiştirilmesi, çalışanlara adil davranılması ve çevreyi suistimal etmemesi lazım. Bazı şirketler var bunları yapan. E, ...tedarikçisiyle arada aracı olmadan çalışıyor... ...dolayısıyla süreçleri daha iyi biliyorlar... ...daha iyi kontrol edebiliyorlar... E, ...ne yapmak lazım... ...işte deniz aşırı meyvelerden çok... ...lokal üreticilerin meyvelerini yemek... ...daha iyi bir çözüm olabilir... E, ...her ne kadar meyve ihracatı... ...gelişmekte olan ülkelerde... ...yoksullara bir iş kapısı gibi gözükse de... E, ...yoksulluktan da çıkamıyorlar... E, ...insan haklarından uzak... E, ...koşullarda çalışıyorlar... Ee, evrenin suyuna giderek yaşamadığımız ve beslenmediğimiz kesin en temel ihtiyaçlardan ve en çok tüketilen gıdalardan biri olan ekmekte de sorun var. Ee, bir gerçek ekmek var ee, bir de e, endüstriyel ekmek Ekmekte olması gerekenler maya, un, su ve tuz bu kadar Oysa endüstriyel ekmekte koruyucular, diğer katkı maddeleri gibi e, liste uzun şeyler var e, Gerçek ekmeğin oluşumu mayaya bağlı mayanın süresine Endüstriyel ekmekler ise şıpşak veriyorlar. Bir de tam tahıl meselesi var gerçekten tam tahıllar mı ee, söyledikleri gibi 2013'te İngiltere'de yapılan araştırmada önde gelen market zincirlerinden alınan tam tahıl e, ekmek örneklerinin içinde çok az tam tahıl unu olduğu görülüyor ee, tamam fırından almadık marketten de almadık özel ekmek butiklerinden aldık diyelim. O zaman e, Türkiye'de bakıyorum o ekmekler e, 18-20 liralara bile satılabiliyor. Çok pahalı. E, bir ekmeğin bu kadar pahalı olması da kabul edilebilir bir şey değil. E, o zaman geriye kendin pişir, kendin ye yöntemi kalıyor ki... E, ...kendi ekmeğini pişirenlerin sayısı da giderek artıyor. Instagram'da, Facebook'ta pişirdiği ekmeği post edenlerin e, arttığını görebiliyorum. Mayalı şeylerde de bağırsaklar artık eskisi gibi tölere edemeyebiliyor Dolayısıyla gerçek ekmek yeseniz bile başka problemler de var Bu kitapta Andrew Wesley'in kitabında keçi sütü, somon, içecekler, süt ve süt ürünlerinden de bahsediliyor Keçi sütü masum gibi görüyor, görülüyor ama üretimi de çevreyi de hayvanları da olumsuz etkiliyor İnek sütü nasıl üretiliyorsa o da öyle üretiliyor Batı ülkelerine gittiğimde en çok tükettikleri şeylerden birinin keç peyniri olduğunu görüyorum Bir de deniz mahsulleri e, Somon bayağı bir tüketiyorlar O da çok masum değil Çünkü somon çiftliklerinin kurulduğu yerlerde kokudan durulmuyor Ve çevreyi acayip kirletiyor e, Gazlı içecekler için kullanılan e, böyle meyve bahçeleri var İtalya özellikle bu konuda çok güçlü İtalya e, ama toplamaya, bu meyveleri toplamaya adam bulamıyorlar. Çünkü çalışma şartları kötü. Bu sefer Afrika'dan göçmen işçileri kullanıyorlar. Ee, sonra da diyorlar ki göçmen ve mülteci sorunu var. Bu sorunu yaratanlar da, devam ettirenler de kendileri. Ne yiyeceğiz diyeceksiniz peki. En iyisi yerel üreticiden, az üretenden almak ve az yemek. Bunu yapamıyorsanız o zaman da kafaya çok takmadan e, önünüze geleni tüketebilirsiniz. Bizim gibi e, çiftçileri dolaşan en azından küçük iyi üreticilerin emeğini gözeten insanları takip edebilirsiniz. E, yapacak en iyi şeyler e, bunlarmış gibi duruyor. E, Kumanda da Feriye'le teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyılır